Herkese merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi gerçekten çok derin bir sorunun tam ortasına bırakıyor. Evet. Bir fikir düşünün vahdeti vücut. Sadece birkaç kelime. Peki nasıl oluyor da bu fikir hem bir dervişin zihnini hem koskoca bir imparatorluğun ordusunu hem de yani pazar yerindeki bir esnafı Aynı anda şekillendirebiliyor. Hı hı. Elimizdeki rapor bunun sadece bir inanç olmadığını adeta bir işletim sistemi olduğunu söylüyor. Bugün bu gizemli işletim sisteminin biraz kodlarını çözmeye çalışacağız. Varlığın birliği ne demek hayatın her alanına nasıl sızmış onu anlamaya çalışacağız. O zaman işe en temelden o işletim sisteminin ana kodundan başlayalım. Vahdeti vücudun temel aksiyomu yani ana fikri şu. Hakiki anlamda, mutlak manada var olan tek bir vücut yani varlık vardır, o da Allah'tır. Tamam, gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz her şey, yani bütün bu alem, o tek hakikatin bir tecellisi, yani bir yansıması, bir görünümü. Bir saniye burada hemen aklıma şu geliyor ve eminim dinleyenlerin de gelmiştir. Bu bildiğimiz panteizm gibi bir şey mi? Hani her şey tanrıdır, ağaç da tanrıdır, taş da tanrıdır demek oluyor bu. İşte bu en sık düşülen hata ama aradaki fark yani dağlar kadar. Panteizm tanrı evrenin toplamıdır der. Vahdeti vücud ise bunu söylemiyor. Ne diyor peki? Aksine kaynaklarda hüvela hüve diye geçen bir paradoksu temel alıyor. Anlamı da şu odur ve o değildir, odur ve o değildir, bu biraz şey, kafa karıştırıcı, nasıl yani? Şöyle açalım, alem yani evren, tanrının bir tecellisi, bir yansıması olduğu için, evet bir yönüyle odur, çünkü ondan ayrı bağımsız bir varlığı yok, hı hı. ama aynı zamanda tanrının zatı, yani özü, bu evrenden aşkındır, ötesindedir, bu yüzden de alem o değildir, Biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Tabii. Bunu bir ressamın tablosuna benzetebiliriz. Tablo, ressamın bir yansımasıdır, değil mi? Onun sanatıdır, onun hayal gücüdür. O anlamda tablo, ressamdır. Ama tablonun kendisi, yani o tuval ve boya, ressamın zatı değildir. Ressam değildir. Anladım. Ressamdandır ama ressam değildir. Aynen öyle. İşte bu denge vahdeti vücudu çok önemli bir sorundan kurtarıyor. Nedir o sorun? Kötülük problemi. Eğer her şey tanrı ise o zaman depremler hastalıklar yani kötülükler de mi tanrıdır? Kaba Kabapanteizm burada tıkanıyor işte. Doğru. Vahdeti vücut ise diyor ki kötülük yani şer tanrının bir parçası değildir. Kötülük varlığın yokluğu yani ademdir. Veya Tecellinin yansımanın eksik olmasıdır. Yani karanlık gibi. Karanlığın kendi bir varlığı yok. Sadece ışığın yokluğu. Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Kötülük de iyiliğin veya varlığın eksik olduğu yerdir. Pozitif bir güç değil, bir eksiklik. Anladım. Peki bu tecelli yani yansıma süreci tam olarak nasıl işliyor? Madem her şey onun yansıması, bu yansıma nasıl başlıyor? O ilk an nasıl? Kaynaklar bu süreci dinamik bir tecelli olarak tanımlıyor ve motivasyonunu da sıkça alıntılanan bir hadisi kutsiyeye dayandırıyor. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim ve mahlukatı yarattım. Bilinmeyi sevdim? Evet. Yani yaratılışın arkasındaki temel itki Allah'ın kendi güzelliğini, kendi isimlerini ve sıfatlarını görmek, bilmek ve sevmek istemesi. Bu bir sevgi eylemi aslında. Peki bu bilinme arzusu nasıl somutlaşıyor? O ilk kıvılcım nasıl çakılıyor? İşte tam burada ayanı sabite diye kilit bir kavram devreye giriyor. Sabit özler demek... Ayanı sabite. Evet, bunu... Bir mimarın zihnindeki plana benzetebiliriz. Bina henüz ortada yok ama her detayıyla mükemmel bir şekilde mimarın zihninde var. İşte ayağını sabite de her bir varlığın dış dünyada görünür olmadan önce Tanrı'nın ilminde var olan bu ezeli potansiyel planlarıdır, arketipleridir. Yani... Yani vahdeti vücuda göre yaratılış, bizim bildiğimiz anlamda yoktan var etme değil, bir izhar eylemidir. Açığa çıkarma. Ha, açığa çıkarma. Yani yokluktan değil, ilimden görünürlüğe çıkıyor. Kesinlikle. Varlıklar o ilimdeki potansiyel halden görünür hale çıkmıştır. Bu, bu müthiş bir şey. Çünkü bu ben tesadüfen var oldum hissini tamamen artadan kaldıran bir bakış açısı. Aynen öyle. Yani sen, ben, bizi dinleyen herkes... ...aslında ezeli bir planın, bir mananın sahneye çıkmış hali oluyoruz bu durumda. Herkesin varoluşunun ezeli bir anlamı var bu perspektifte. Bir saniye, şimdi her şey odur demek kulağa çok radikal geliyor. Yani bu neredeyse o zaman her şey mübahtır iyi, kötü, haram, helal kalmaz gibi bir sonuca gidebilir, elimizdeki kaynaklarda bu düşünceye karşı çıkan, durum bir dakika, bu tehlikeli bir yol diyen birileri olmalı, olmaz mı? İşte tam da bu noktada tarihin en büyük entelektüel tartışmalarından biri patlıyor. Vahdet-i vücuda karşı, vahdet-i şuhud. Vahdet-i şuhud? Evet. Bu eleştirinin zirve ismi de İmam Rabbani. Ona göre vahdet-i vücut ehlinin her şey odur, yani Farsçasıyla Hemeost demesi bir tür manevi sarhoşluk, bir vecd hali. Hakikatin son noktası değil bu. İki ne son nokta ona göre ayık bir müminin görmesi gereken şey şu. Her şey ondandır. Yani Hemeezost. odur yerine ondandır. Küçücük bir ek farkı gibi duruyor ama anladığım kadarıyla sonuçları çok büyük olmalı. Devasa. İmam Rabbani diyor ki, ''Ailem Tanrı'nın kendisi değil, O'nun yarattığı bir gölge varlıktır. Tıpkı bir insanın gölgesinin o insanın kendisi olmaması gibi. Gölge insandandır ama insan değildir.'' Anladım. Bu ayrım, demin sorduğun o tehlikeli yorumların, yani ''Madem her şey Tanrı, o halde haram helal yoktur.'' gibi... Ahlaki ve şer'i sınırları yok sayan akımların önünü kesmek için yapılmış hayati bir hamleydi. Şiriatın sınırlarını kurmak için çekilmiş bir çizgiydi bu. Tamam, felsefesi karmaşık, tartışmaları çok derin. Ama tüm bunların benim hayatıma, senin hayatına dokunan bir tarafı var mı? Yani bu düşünceyle yaşayan bir insanın sabah uyandığında dünyaya bakışı nasıl değişir? Kaynaklar, birey üzerindeki etkilerini üç temel dönüşümle özetliyor. Birincisi, insana bakışı kökten değiştiriyor. Bu anlayışta insan sıradan bir varlık değil. İnsanı kamil yani yetkin insan olma potansiyeli taşıyan bir varlık. Küçük evren dedikleri şey mi bu? Mikrokozmos. Aynen o. Ya da alemin özeti. Çünkü Tanrı'nın bütün isim ve sıfatları yani esma-i hüsna, rahmeti, gücü, bilgeliği, güzelliği bunların hepsi toplu halde Sadece ve sadece insanda tecelli etmiştir. Bu insana muazzam bir onur yüklüyor. Hem onur hem de çok büyük bir sorumluluk. Hayatın amacı da zaten bu potansiyeli ortaya çıkarmak. Nefsini bilen, Rabbini bilir süzü de o zaman tam olarak buraya oturuyor. Tam olarak buradan geliyor. Kendi derinliğini keşfettiğinde aslında evrenin sırlarını ve o sırların kaynağını da keşfetmiş oluyorsun. Modern insanın en büyük derdi olan o yabancılaşma hissi var ya, Evet. işte bu perspektifte imkansız hale geliyor. Evrene yabancılaşmak, kendine yabancılaşmak gibi bir şey çünkü. Bu çok güçlü bir fikir. Peki ikinci dönüşüm ne? İkincisi fena ve beka süreci. Bu en basit tabiriyle egonun tiranlığından kurtuluş. Hani günlük hayatta sürekli ben yaptım, ben başardım, benim fikrim deriz ya. O ben hapishanesi. Evet, tam olarak o. O ben hapishanesinden çıkık, yapan, eden, konuşturan aslında odur bilincine ermek. Buna fenafillah, yani Allah'ta yok olmak deniyor. Sonra? Ardından da bekabillah, yani Allah ile var olmak aşaması geliyor. Artık onunla gören, onunla duyan bir bilinç hali. Bu süreç, bireyde kelimelerle zor anlatılacak bir tevekkül, yani güven ve rıza, yani olan her şeyden hoşnutluk hali yaratıyor. Raporda Mevlana'dan bir alıntı vardı bu konuyla ilgili. Üzülme, kaybettiğin her şey başka bir surette geri döner. Bu sözü hepimiz yerlerde duymuşuzdur. Tabii. Ama arkasındaki bu ontolojik altyapıyı bilince basit bir teselli cümlesi olmaktan çıkıp neredeyse bir evrenin fizik yasası gibi bir anlama bürünüyor. Kesinlikle. Üçüncü ve belki de en sarsıcı etki ise ölüm algısının... Tamamen dönüşmesi. Nasıl yani? Bu anlayışta ölüm bir son, bir yok oluş değil, bir vuslat, yani aslına kavuşma anı. Mevlana'nın kendi ölüm gününü şebi arus, yani düğün gecesi olarak tanımlaması tam da bu yüzden. Düğün gecesi. Evet, beden kafesi kırılıyor ve ruh kuşu ait olduğu asıl vatanına geri dönüyor. Bu inanç ölüm korkusunu temelden sarsıyor, hatta ortadan kaldırıyor. Bireysel dönüşümü anlıyorum. Ölüm korkusunu yenmek, evrenle bir hissetmek bunlar çok güçlü kişisel deneyimler. Ama benim aklımın almadığı nokta şu. Bu kadar içsel, bu kadar kişisel bir tecrübe nasıl oluyor da sokağa iniyor, kanunları, ekonomiyi hatta orduları etkileyebilecek bir güce dönüşüyor? Kaynaklar bu sıçramayı nasıl açıklıyor? İşte o sıçramayı sağlayan sihirli formü kesrette vahdet yani çoklukta birlik. Çoklukta birlik. Bu ilke Osmanlı gibi çok dilli, çok dinli, çok ırklı, devasa imparatorlukların adeta görünmez metafizik anayasası haline gelmiş. Her bir farklılık yani her bir çokluk aslında o bir olanın farklı bir yansıması olarak görülmüş. Bu kulağa hala biraz soyut geliyor. Bunun kapalı çarşıdaki bir esnafın malını nasıl sattığına ya da bir askerin savaşma biçimine somut bir etkisi olabilir mi gerçekten? Kesinlikle olabilir ve olmuş da. Kaynaklar üç somut örnek veriyor. Birincisi ötekine bakış. Eğer her varlık, her insan hakkın bir tecellisi ise o zaman öteki diye gördüğün, yani farklı dinden, farklı mezhepten olan kişi de ontolojik olarak saygıya layıktır. O da tekin bir başka yüzü. Yunus Emre'nin o meşhur dizesi gibi, yaratılanı hoş gör, yaradan'dan ötürü. Tam olarak o. Bu basit bir hümanist slogan değil, bu teolojik zorunluluğun şiirleşmiş hali. Peki ya esnaf örneği, ekonomi? İkincisi, ahilik ve iktisadi ahlak. Anadolu esnaf teşkilatı olan ahilik, bu felsefeyi birebir ekonomiye uyarlamış. Müşteriyi aldatmak, aslında kendini aldatmaktır. Çünkü aranızda mutlak bir ayrım yok. Bir işi özenle yapmak, müşteriden önce o işi her an gören Allah'a karşı bir sorumluluktur. Mülkün gerçek sahibinin Allah, kendisinin ise sadece bir emanetçi olduğu bilinci. Biriktirmeyi değil, paylaşmayı. Teşvik etmiştir. Aynen öyle. Ve dayanışmayı. Ve ordu Yeniçerilerle bağlantısı ne? Üçüncü örnekte o. Bektaşilik ve Yeniçeriler. Bu felsefe Bektaşilik kanalıyla vahdeti mevcut gibi daha halka indirgenmiş formlarla kitlelere yayılmış. Yeniçeri ocağının Bektaşi olması bir tesadüf değil. Neden? Bu anlayış savaşta ölümü bir son değil, demin konuştuğumuz gibi bir vuslat... ...bir hakka yürümek olarak görmelerini sağlayan... ...çok güçlü bir manevi motivasyon kaynağı olmuştur. Peki bu felsefe bir kriz anında... ...mesela her şeyin alt üst olduğu bir Moğol istilası sırasında nasıl çalışıyor? Birleştiriyor mu yoksa ayrıştırıyor mu? Raporda bu konuda çok çarpıcı bir vaka analizi var. Evet, rapor aynı felsefi kökün... ...iki zıt sonuç doğurabildiğini... ...iki tarihi olayla karşılaştırıyor. Birincisi... Birleştirici güç olarak Mevlana ve Moğol komutanı Bajru Noyan olayı. Hı hı. Selçuklu otoritesi çökmüş, Moğol orduları Anadolu'yu kasıp kavuruyor, böyle bir anda Mevlana, Bajru Noyan'ı şeytanlaştırılmış bir barbar olarak değil, Tanrı'nın celal sıfatının, yani kahır ve heybet sıfatının bir tecellisi olarak görüyor. O da denklemin bir parçası. Bu inanılmaz bir iddia. Yani Mevlana'nın bir Moğol komutanına sen Tanrı'nın gazabının bir yansımasısın demesi onu sakinleştiriyor ve bir katliamı önlüyor. Bu felsefenin gücü mü yoksa Mevlana'nın kişisel karizması mı? Kaynaklar bu konuda bir ayrım yapıyor mu? ...tam da bu felsefeyle beslendiği için bu kadar etkili. Düşmanı bile aynı sistemin içinde görebilme vizyonu, ona diyalog kurma ve kaynaklara göre Konya'yı büyük bir yıkımdan kurtarma kapısını açıyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Yani tam tersi bir etki yarattığı durum. Aynen. İkinci olay... Kimlik koruyucu güç olarak İmam Rabbani ve Babur İmparatoru Ekber Şah. Hindistan'da. Evet. Hindistan'da Ekber Şah, vahdet-i vücudun her dinde bir hakikat payı vardır yorumunu aşırıya götürüp, Hinduizm ile İslam'ı birleştiren dini ilahi adında senkretik bir din kurmaya çalışıyor. Hı hı. İşte burada İmam Rabbani, daha önce bahsettiğimiz vahdet-i şuhud teziyle, yani her şey ondandır, o değildir diyerek buna şiddetle karşı çıkıyor. Bu hamlesiyle İslam kimliğinin Hindistan'da asimile olmasını engelliyor. Yani. Hatta bu müdahalenin bugünkü Pakistan'ın kuruluş felsefesi olan iki millet teorisinin ilk tohumlarını attığı bile söylenir. Yani aynı felsefi kök bir yerde birleştirici, başka bir yerde ise sınırları koruyucu bir işleve bürünebiliyor. Anladım. Yani bütün bu yüksek felsefeyi, bu karmaşık Arapça, Farsça terimleri, bu derin tartışmaları alıp... Anadolu'daki bir çobanın bile anlayacağı, kalbine dokunacağı bir dile çeviren biri var. Yunus Emre. Onun rolü ne burada? Yunus, bu sistemin halka ilişkiler dehası diyebiliriz. O, bütün bu yüksek felsefeyi en saf, en arı Türkçe ile damatıp şiire dökmüş. Savaşlarla, isyanlarla parçalanmış bir toplumun ortasında... Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım derken aslında bir barış çağrısının çok ötesinde demin konuştuğumuz o ontolojik eşitliğe işaret ediyor. Bir ben var bende, benden içeri dizesi de. İkesi kendi özündeki o ilahi cevheri, o gizli hazineyi bulmaya çağırıyor. Bu toplumsal barışın tepeden değil tabandan, halkın kalbinden inşası demek. Toparlayacak olursak... Gördük ki vahdet-i vücut sadece tekkelerde fısıldanan mistik bir terim değil, birey işin bir anlam arayışı, toplum için bir çoğulculuk modeli, ekonomi için bir ahlak yasası ve kriz anlarında hem birleştirici hem de koruyucu bir politik güç olabilmiş. Kesinlikle. Kapsamlı bir anlamlandırma sistemi bu. Bireye korku yerine sevgi ve muhabbet merkezli bir maneviyat sunmuş, topluma ise özellikle Pax Ottomana dediğimiz o meşhur Osmanlı Barışı'nın arkasındaki görünmez bir harç görevi görmüş. Farklılıkları bir tehdit değil, bir zenginlik olarak görmeyi mümkün kılmış. Peki son olarak, bütün bunlar tarihte kalmış güzel hikayeler mi, yoksa günümüz insanına bize de bir şey söylüyor mu? Elimizdeki rapor, günümüzle çok çarpıcı bir bağlantı kurarak bitiriyor. İçinde yaşadığımız ekolojik krizler ve bitmek bilmeyen kimlik çatışmaları çağında vahdeti vücudun her varlığa hürmet ilkesi bize unuttuğumuz bir hikmeti hatırlatıyor olabilir. Nasıl yani? Doğayı sömürülecek bir nesne değil de okunacak bir kitap, seyredilecek ilahi bir ayna olarak gören bu anlayış, sürdürülebilir bir gelecek için bize sağlam bir etik temel sunabilir. Bütün bunları dinledikten sonra aklıma takılan bir şey var. Bizim tüm modern dünyamız ben ve öteki ayrımı üzerine kurulu. Hukukumuz, ekonomimiz, psikolojimiz hepsi bireyin ayrı ve tek başına bir varlık olduğu varsayımına dayanıyor. Eğer bu temel varsayımı atıp yerine varlığın birliğini yani ötekinin aslında tekin bir başka yansıması olduğu bilincini koysaydık bugün içinde yaşadığımız dünya neye benzerdi acaba? Bu düşünce beni biraz sarstı açıkçası.